Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Raziye Kubat ve Umut Sadık Kubat'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Leanduson'un Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa başlamadan önce geçen hafta yaptığım bir hatayı düzeltmek istiyorum. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı isimli Kırklar eli türküsünü dinlerken o an aklıma gelen bir şeyi paylaşmıştım sizlerle. Kimi tasavvuf akımlarında önemli yeri olan kırklarla ilgili olabilir ve kırklar eli kırkların bulunduğu il anlamına gelebilir demiştim. Aslında konuyla ilgili de tarihsel bir mağlup sahip olmadığımı eklemiştim. Aklıma geleni sesli bir biçimde paylaştıktan hemen sonra iyi ki böyle bir ekleme yapmışım. Zira açık radyo dinleyicilerinden önce Cahit Baylav sonra da Peri Efe şehrin isminin Kırk Kilise ilettiler. Sağ olsunlar. Ardından başka arkadaşlarımdan da düzeltmeler aldım. Hem arkadaşlarıma, hem Cahit hocama, hem de Peri hanıma teşekkür ederek bu vesileyle selamlarımı gönderiyorum buradan. Bununla da yetinmedim. Birkaç makale ve kitap karıştırdım. Şehrin ismi gerçekten de 40 kilise imiş. 1924 yılında teklif edilip 1925 yılında kabul edilen bir yasayla adı Kırklar eline çevrilmiş. Bu ismi koyarken de şehrin Osmanlı Devleti'ne katıldığı gün şehit olan Kırk kişinin anısına bu bölgeye Kırk kimesine denmesi gösterilmiş. Kırklar Baba dergahı varmış orada yazılıymış bu ifade. Ama elbette ki böyle hikayeler her ilin adı için anlatılıyor. Sonuç itibariyle geçen hafta ilk aklıma gelenlerle rehmettiğim bir anlamı yok tarihsel açıdan Kırklareli ilinin isminin bu hatayı böylece gidermeden başlamak istemedim programa. Bu hafta Muhlis Berberoğlu'ndan enstrümantal olarak dinleyeceğimiz bir Antep türküsüyle başlayacağız. Türküden önce Muhlis Berberoğlu uzun ve güzel bir açış yapıyor ki kendisi açışlarıyla dikkat çeken ihracılardan birisi son zamanlarda. Yöre ekibinden Ahmet Yamacı'nın derlediği bu Antep Türküsü'nün ismi ise Bahçelerde Mormeni. <Gülüyor> Sırada bir Sivas Türküsü var. Sivas'ın Divriği ilçesinden derlenen türkünün kaynak kişisi Mehmet Yüzgeç, derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen. Bu türkünün sözleriyle ilgili yorumlarımı aktarmıştım önceki yıllarda. Üzerinde durduğum dizeler ise Odası Toz Olmuş, Dolabı Duman, Uyan Kömür Gözlüm, Uykudan Uyan dizeleriydi. Ve bu dizelerle depresif bir ruh haline, daha doğrusu depresyona işaret edildiğini düşündüğümü söylemiştim. Daha önce detaylandırmış olduğum için şimdi konuşmayacağım bu konu üzerine ama dikkatinizi çekmek istedim yine de bu dizelere. Bu Sivas Türküsünü Türkülere Kalan isimli albüm serisinin üçüncüsünden Deniz Türkan'ın yorumuyla dinliyoruz şimdi. Şimdi akşam olur karanlığa kalırsın.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 Koyup yad ellere varırsın Beni koyup yad ellere varırsın Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin sevdalı gelin Altyazı <Gülüyor> Ah, güzellerin düşmanı çoktur Oy gelin gelin sevdalı gelin Duman odası toz olmuş dolabı duman uyan kömür gözlü uykudanı. deydiği zaman ellerine elimdeydiği zaman ister ölüm olsun ister ayrılık oy gelin geldin sevdalı geldin öldürdün beni İster ölüm olsun ister ayrılık Oy gelin gelin sevdalı gelin Öldürdün beni Türküler isimli albümden çok sevdiğim bir Diyarbakır türküsü paylaşacağım sizlerle. Bu türküyü 20 sene önce ilk defa Diyarbakırlı bir arkadaşımdan canlı canlı çıplak sesle dinlemiş ve çarpılmıştım. Enstrümansız sadece çıplak sesle. O gün durup durup bunu söylemesini istemiştim yolda yürürken. Hatta ölçü ve usulü sıradan türkülerden biraz farklı olduğundan daha doğrusu ölçü aynı kalmakla birlikte usul değiştiği için ezgisini hafızama nakşetmekte de zorlanmıştım. Biraz da o yüzden sürekli söyletmiştim. Çıplak insan sesiyle bir de yörenin gerçek ağzıyla canlı canlı dinlemenin keyfi bir başka gerçekten. Bu sebeple bu türkünün çok özel bir yeri var bende. O anları hatırlatıyor bana. Malum şarkıların, türkülerin ve şiirlerin özelliklerinden birisi de zaten kendi anlamlarından ziyade... Anlamlı kıldıkları anları hatırlatmalarıdır. Neyse, ee, bu mesele başka bir mevzu. Şimdi Yusuf Tapan'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü dinleyeceğiz. 18'lik ölçüye sahip türkü, 3-2-2-3 usulü ile 2-3-2-3 usulü kullanılıyor. Ve demin de ifade ettiğim üzere Kral Türküler isimli albümden Nida Ateş'in icrasıyla dinliyoruz. Aşk Bağrım'da yara açtı. de gel di gel gel hoşam yeter oltma beni di gel varım di gel canım yoktan kül beni di gel varım Gel canım, yaktın küle. Merhamet ile bak gözümün yaşına, insaf merhamet ile bak gözümün yaşına. Digel gel al, di gel paşam yeter al. Atma beni, di gel varım, di gel canım, yaktın külettin beni, di gel varım, di gel canım, yaktın küle. Mehmet Evren Hacıoğlu Reviş adında çok güzel bir albüm yayınlamış. Benim biraz geç haberim oldu ne yazık ki. Mehmet Evren Hacıoğlu gerçekten her albümünde, her çalışmasında çıtayı biraz daha yükseltiyor kendi müzikal serüveni açısından. En azından naç ben bu kanattayım. İlk albümü damenden beri takip eden bir dinleyici olarak bu kanattayım. Hatta haddim olmayarak şunu söyleyebilirim ki Oldukça hızlı bir biçimde tekamüle yaklaşıyor gibi geliyor bana. Albümün Reviş olarak isimlendirilmesini bu Kemal'e gidişi ifade ettiği için de kendimce çok anlamlı buldum. Bu sebeple Mehmet Evren Hacıoğlu'nun yeni çalışmalarını merakla bekliyor olacağım bir dinleyici olarak. Şimdi onun Reviş isimli albümünden Sivas yöresine ait bir Teslim Abdal Türküsü dinleyeceğiz. Divri ilçesinden derlenen Türk'ünün kaynak kişisi Nuri Üstünses, derleyen ise Muzaffer sarıözen Sözen. Teslim abdal konusu biraz karışık. 3-4 farklı teslim abdal var ve bunların farklı çağlar ve farklı yerlerde yaşadığı düşünülüyor. Bunları ayrıntılandırmayacağım şimdi. Zira 13 Şubat 2011 tarihinde teslim hakkında hasreten bir program hazırlayıp sunmuştum. Merak eden dinleyiciler... Dilden Dile titreşimler blogspot.com adresinde 310. programa bakabilirler. Çünkü 13 Şubat 2011 tarihli program 310. program oluyor. Orada daha ayrıntılı malumat var Teslim Abdal'la ilgili. Şimdi Sivas Suresi'ne ait olan bu Teslim Abdal türküsünü Mehmet Evren Hacıoğlu'nun Reviş isimli albümünden dinliyoruz. Eşimden ayrıldım. yandım Bile, öldüm dile kuluda böyle olur kuluda olur bu arada dinlediğimiz Türk'ünün burada okunmayan iki kıtası daha mevcut merak edenler İbrahim Aslanoğlu'nun hazırladığı ve Ekin yayıncılık tarafından yayınlanan Teslim Abdal isimli kitaba bakabilirler. 69. ve 70. sayfalarında mevcut bu şiir. Bir de dinlediğimiz türküde cana ilaç imiş aşkın Zerabı şeklinde bir dize işittik. Bu dize ismini andığım kitapta cana ilaç imiş hakkın zerabı şeklinde yazılmış. Zerap aslında altın su demek ve beyaz şarap anlamına geliyor. Burada kastedilen elbette ki beyaz şarap ya da şampanya değil. Aksine aşk şarabı olarak isimlendirilen bu mecaz birkaç anlama geliyor edebiyat tarihimizde. Ama bunlardan en ön plana çıkanı ve bu bağlamda sıkça kullanılanı elest bezmindeki sedanın sarhoşluğuna işaret ediyor. Elest bezmindeki o hitabı bize hatırlatan her şey mest edici bir özelliğe sahip. Bu sebeple o hatırlatıcılar aşk şarabı işlevi görürler. En azından kültürel bağlamda böyle bir inanç var. Bu hatırlatıcılar bazen bir ezgidir, bazen bir kadın ya da erkektir. Bazen gölde yüzen bir sürmeli palaz, bazen de gökyüzündeki akmardır. Çevremizdeki her şey olabilir. Liste uzadıkça uzayabilir yani. Ama insanın aklını başından alıp çoğunlukla saçmalamasına, Nadiren de hakka yaklaşmasına neden olduğu için aşk çok işleniyor edebiyatımızda. Yani çevremizde gördüğümüz diğer güzelliklere değil de insandaki güzelliğe yönelmek anlamında. Elbette ki hakla yaklaştıran yönüyle şarap da sıklıkla bu bağlamlarda karşımıza çıkıyor türkülerde ve şiirlerde. Bu türkü vesilesiyle bunları da paylaşmış olayım istedim sizlerle. Hangi anlamda alınırsa alınsın. Zerabt tadanlara afiyet olsun diyerek bu meseleyi bağlamış olayım. Şimdi sırada Abbas Özden, Mehmet Erenler'in derlediği ve doğru düzgün icrası az olduğundan bu programda nispeten az yer bulan güzel bir tokat türküsü var. En son 6 sene önce girmiş listeye. Nazlı Öksüz'ün icrasından dinleyeceğimiz bu tokat türküsünün ismi ise değmem benim gamlı yaslı gönlüme. Thank you. gamlı yaslı gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yerden ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım ben bir selvi boylu yarıdan ayrıldım ayrıldım ayrıldım var. Evvel bal ban edim dostun bağında Evvel bağ... Talan vurdu ayvanardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Talan vurdu ayvanardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Gökyüzünde durna gibi dönende Baykuş gibi bir an yurda Konağında, Konağında, Konağında Baykuş gibi Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Şirin gibi ferhat yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Yardan ayrıldım ayrıldım ayrıldım Bazen bir şarkı ya da bir dize içinde bulunduğumuz hale öyle uyar ki işittiğinizde ya da okuduğunuzda sizi çarpar. Üstelik bu bazen çok anlamlı ya da güzel bir şarkı, şiir, öykü de olmayabilir. Önemli olan o an sizin halinizle örtüşerek yarattığı duygu yoğunluğu ve duygu durumudur. Şimdi sizlerle paylaşacağım türkü böyle bir anda kulağıma çalınmıştı. Ve ne yaşadığımı, hatta o duygu durumunu niye taşıdığımı hatırlamıyorum bile. Ama o anki ruh halini ve duygu durumunu hiç unutmuyorum. Bu türküyü her dinlediğimde o anki duyguları biraz o silik de olsa tekrar tekrar yaşıyorum. Elbette ki bunu kendi özel duygu durumlarımı anlatmak için dile getirmedim. Az önceki anonslardan birinde de bahsi geçti. Belki oradan çağrışım yaptı. Şarkıların ve şiirlerin böyle etkilerini hemen herkesin yaşamış olduğunu düşündüğümden ortaklaşılan bir şey olduğu kanaatindeyim bunun. Bu sebeple paylaştım sizlerle. Bu anlamda bir insanın kişisel tarihini şarkılar ve şiirler üzerinden yazmak bile mümkün olabilir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ee, neyse sözü yine gereksiz uzatmaya başladım sanırım. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün söz ve müziği İsmail Özden'e ait ve yine Nazlı Öksüz'ün icrasıyla dinliyoruz. Bir acı rüzgar esince. <Gülüyor> Altyazı M.K. İsmail Özden türküsü dinlemişken, müziği yine ona ait olan bir türkü almak istedim listeye. Arif Sağ'ın Umut isimli albümüyle meşru olan bir türkü bu. Sözleri aşık yenere yani Miskini'ye, müziği ise demin de belirttiğim üzere İsmail Özden'e ait. Şimdi İsmail Çakır'ın yorumuyla dinliyoruz bu türküyü. Yol Ver dağlar. başı duman pare pare yol ver dağlar yol ver bana başı duman pare pare yol ver dağlar yol ver bana gönlüm gitmek ister yare yol ver dağlar Yol ver dağlar, yol ver bana Ömrümün uzun yolu Geçip gitsem yara doğru Gözlerim yaş doldu Çeviri Olmak benim aradım, nazlı Aşık olmak benim kârım Çok aradım nazlı yârim Aşık olmak benim kârım Çok aradım nazlı yârim Dudu dildim sitem kârım Yol ver dağım Harlı dağın dan ben o yara hiç küsmedi daha umudum kesmedim. Yol ver dağlar yol ver bana, daha umudum kesmedim. Yol ver. Dağlar, Bu arada az önce dinlediğimiz türkünün sözlerine Tanırlı Aşık Yener'in Bin Boğa'dan Marmara'ya isimli can yayınlarından çıkan kitabında ulaşabilirsiniz. Oldukça hacimli bir kitap. Hiçbir icrada okunmayan kıtaları da mevcut bu türkünün. Bu sebeple özellikle andım adını merak eden dinleyiciler ulaşabilirler kitaba. Şimdi ise sırada Cem Çelebi'nin yorumundan dinleyeceğimiz bir Erzincan türküsü var. Yöre ekibinden TRT Müzik Dairesi derlemiş bu Erzincan türküsünü, ismi ise Bülbül Havalanmış Yüksekten Uçar. Aşık serinden geçen güzelleri içinde yarim var değil Seni seven aşık serinden geçen güzelleri içimde yarim var değil seni seviyorum Can ile canda İnsan kemle kummaz Sevdiği yarda Can mezirgemem Sevdiğim senden Götür satme zaten, Kölem canım esirgemem vallahi senden götür sat pazarda köle vardı Seni severim Sen de sev beni Mevla bir kararda Koymaz insanı Bir gün olur sende Ararsın beni Şurada bir divane Yarim Var değil. bir gün olur sende sende ararsın beni şurada bir divanın yarım var diye. Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Aşık Davut Sulari var. Süremiz yeterse ama zannederim yetmeyecek iki kaydını almıştım listeye. O ikisini de paylaşmak istiyordum sizlerle ama herhalde sadece birini paylaşabileceğim. Bugün Bayram Günü Derler isimli albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Türkü Aşık Davut Sulari'nin kendisine ait, ismi ise Tercan Elleri'nden. Her can kazasından gelen bir gelin Açmış ağ göksünü yar yar sallanır bir hoş Açmış ağ göksünü sallanır bir hoş Kınalamış parmağı. canlar ya kor ateşin içanı çok canlar Öylece bu haftada programı sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Raziye Kubat ve Umut Sadık Kubat'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Dilden dile titreşimler Hazırlayan sunan Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Raziye Kubat ve Umut Sadık Kubat'a teşekkür ederiz.